Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nehmedu ve nesta'inuhu ve nesta'firuhu ve n'ouzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyat amalina Men yehdihillahu fe la muzillelah ve men yullil fe la hadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şirikele Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ama bad, fe inne estakhal hadithi kitabullah ve khayral hedih edi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr İbanet-i 316. madde Sübiyanet-i sevr Selefe sövme ve cennete selamette gir demiştir Harbel-Kirmani'nin Es-Sünnesinde İbn-i Beyatimin İlelinde Lalkai'nin İtikadında İbn-i Sakir'in Tar-ı İdmeşk'te ve Mizdi'nin Tehsibül Kemal'de Meymun bin Mihran Raymullah'tan şöyle dedi edilmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh bana dedi ki, ey meymun selefe sövme, cennete selametle gir. 317. Şüphe etmeden ve istisna yapmadan cennetle müjdelenmiş 10 kişinin cennetlik olduklarına şahitlik edersin. Onlar Hira asabıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zubeyr, Saad, Said, Abdurrahman bin Af ve Ebu Ubeyde bin El Cerrah. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse fazletle ve hayırlı onların önüne geçemez. Müslümin Ebu Hirey Radyalan'tan rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda bulunuyordu. Daha Dağı sarsıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde dur. Ey Hira senin üzerinde ancak bir nebi, bir sıddık, bir de şehit vardır buyurdu. Onun üzerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Talhal, Zübeyir ve Saad bin Ebu Vakkas radiyallahu vardı. 318 Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlik olduğuna şahidik ettiği her bir kimsenin cennetik olduğuna şahidik edersin. <gülüyor> Hamza radiyallahu şehitlerin efendisi olduğuna, Caferet Tayyar'ın cennetik olduğuna, Hasan ve Hüseyin'in cennetelinin gençlerinin efendileri olduklarına da şahidik edersin. Ali radiyallahu gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam, şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalip'tir buyurmuştur. Bunu Taberani rivayet etmiş, İbn Hacer sahih demiştir. Hakim de Cabir Radyalent'ten rivayet ederek sayı olduğunu söylemiştir. Ee, Ebu Ürer Radyalent'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Cafer bana iki kanadıyla cennet uçan bir kral olarak gösterildi. Bunu Tirmizi İbni İbn hakim rivayet etmiştir. Hakim sayı olduğunu söylemiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Ebu Said El-Hudri Radyalent'ten gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hasan ve Hüseyin Cenneteli'nin gençlerin efendileridir. Bunu Tirmiz'i Hasan Sayih diyerek rivayet etmiş, Ahmet de Sayih olduğunu söylemiştir. İlel, e, ilel Munteabul ilelde nakledilir bu Ahmet'in tasihi. 319, muacirlerin ve ensarın tamamının cennetik olduğuna, Allah'ın onlardan razı olduğuna, onların tevbelerini kabul ettiğine ve onlara rahmet ettiğine şahitlik edersin. Dürül Mensur da şöyle geçer. Ebu Şey Ebu Sa'er Humeey bin Ziyad'dan şunu rivayet etmiştir. Muhammed bin Kabel Kuraziye bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asablan haber ver. Neleri kastediyorum dedim. Dedi ki Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün asabını başlamış hem iyilerine hem de kötülerine kitabında cenneti vacip kılmıştır. Allah kitabının neresinde onlara cenneti vacip kılmıştır diye sordum. Dedi ki sen şunu okumuyor musun? Muacirlerden ve ensardan öne geçenler, ilkler ve onlara güzellikle tabi olanlar var ya. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da razı olmuştur.'' Allah onlar altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır. İşte bir kurtuluş budur. Tevbe 100. İşte o nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabının tamamına cennet ve rızayı vacip kılmıştır. Onların tabilerine ise onlara koşmadı bir şart koşmuştur. Onlara ne şart koşmuştur diye sordum. Onlara güzellikle tabi olmayı şart koşmuştur diye cevap verdi. 320. Kesin bir şekilde şunu da bilir ve bütün kalbinle şuna iman edersin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gözleriyle gören, ona iman eden, gündüzün bir saati kadar bile olsa, ona tabi olan bir kimse, onu görmeyen kimseden bütün insanların amellerini işlese bile daha fazlettidir. İmam Ahmet Abdus'un, rivayet ettiği e, sünnet esaslarında şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve yanında bulunan, onu gören, ondan hadis içten, bir an bile olsa onu gözüyle görüp ona iman eden şu kimseler, ona sahabi olmakla sahabi olmakla tabiinden her türlü hayır amelini işlemiş olsalar bile daha fazletlidirler. Halal'ın Es-Sünnet'e rivayetine göre Fadıl bin Cafer şöyle dedi. Ey Ebu Abdillah, Khabisan'ın Abbetes-i Semmah'dan, onun da Süfyan'dan rivayet ettiği Ne diyorsun? Adalet imamları 5'tir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Ömer bin Abdülaziz. Bunun üzerine İmmam Ahmet onun Süfyan hakkındaki iddiasını kastederek bu batıldır dedi ve şunu ekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına kimse yaklaşamaz. Resulullah'ın ashabının yanına kimse yaklaşamaz. Ebu Mamir el-Kerhiye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasab hakkında sordum. Dedi ki Ebu Bekir, Ömer, Osman bizim çevremizde sonra Ali ve Ömer bin Abdülaziz diyen bir kimse var dedim. Bunun üzerine Ebu Mamir şöyle dedi. Bunu kimse söylememiştir. Vay sana, kimmiş o? Neden böylelerinin yanında bulunuyorsunuz? Niye Muaviye radiyallahu anh'ını atlıyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabı, Resulullah'tan sonra insanların en hayırlardır. İsterse onlardan sonra gelenler dağlar kadar amel işlesin, yine onlardan faziletli olurlar. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz Uhud dağı kadar altını infak etse, onlardan birinin bir müddüne hatta yarısına erişemez. Bir adamın kalbinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nasabına karşı bir öfke bulunsa şüphesiz kafir olur. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ekin filizin çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşıp gövdesi üzerine doğrulmuştur. Çiftçilerin hoşuna gider, bu onlarla kafirleri öfkelendirmesi içindir. Fetih 29 Şu halde kimin kalbinde onlara karşı, sahabelere karşı bir öfke varsa kafirdir. Camül Beyanil ilim rivadeline göre İbrahim el-Cevheri şöyle demiştir. Ebu Usami'ye yani Hammad bin Selemi'ye hangisi daha faziletliydi? Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi diye sordum. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasabıyla kimseyi denk tutmayız dedi. 321 sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının tamamına, küçüğüne ve büyüğüne, öncesine ve sonrasına rahmet okumak, onların iyiliklerini almak, faziletlerini yaymak, yollarından gitmek, izlerini takip etmek gerekir. Hak onların söylediklerindedir. Doğru onların yaptıklarındadır i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey insanlar sizden bir izi takip edecek olanlar ölmüş olanların izini takip etsin. Zira dirinin fitneye düşmeyeceğinden emin olunmaz. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasabıdır. Bu ümmetin en hayırları, en iyi kalpleri, en derin ilimlileri, kendilerini en az zorlayanlarıydılar. Bir toplu ki Allah onlar nebisine sahabi olmaları ve dinini ikame etmeleri için seçti. Şu halde siz onların faziletini bilin. Onların izini takip edin. Elinizden geldiğince onların ahlakına ve dinine tutunun. Zira onlar dostları bir hidayet üzerindeydiler. Camiül Beyanil ilimde şöyle geçer. Evzai'nin İbnül Müseyyep'ten rivayetine göre ona bir konu hakkında soru sormuş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu konuda ihtilaf etmiştir. Ben onların yanında kendime ait bir görüş göremiyorum diye cevap vermiştir. İbnü'l-Vakta dedi ki doğru olan da budur. İbnü'l-Ber dedi ki bu onlara muhalif olan bir söz söylemek ona yaraşmazdı manasına gelmektedir. Naqdül Merisi de en naqdal el-merisi de göre Evzay şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine ulaşan bir şey hususunda kişinin görüşü ona uymaktan ibaret olmalıdır. O konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir şey yoksa ve kendisinden sonraki ashabı o konuda bir şey söylemişse onlar o konuda hakikate bizden daha yakındırlar. Çünkü Allah Teala onlardan sonra gelenleri onlara tabi olmalar sebebiyle övmüş ve onlara güzellikle tabi olanlar buyurmuştur. Sizse bunları kitap hakkında hakkındaki görüşlerimizi arz ederiz. Bunlardan görüşlerimize uyanı tasdik ederiz, uymayanı bırakırız dediniz. İşte bu İslam'da ortaya atılan her yeniliğin zirvesidir. Kişinin görüşüne uymayan sünneti reddetmesidir. Tarih-i Dimeş'te bin Elveli'nin şey ve rivayet edilir. Evzai bana dedi ki, Ey Bakıya, ilim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nasabından gelendir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından gelmeyen ilim değildir. Lalkayi'nin rivayetine göre Ahmet bin Amber şöyle demiştir. Bizim nezdimizde sünnetin esasları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabın üzerinde olduğu şeye yapışmak ve onların izinden gitmektir. Kallal'ın rivayetinde İmam Ahmet şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına karşı kalbi selim olan ve onları seven kimsenin yarın kurtuluşa ereceğine ümid ederim. Çünkü onlar dinin direkleri, İslam'ın komutanları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcılar ve hak üzere destekçileriydiler. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına oymaktır. Ancak hayırlı anılırlar. Öncelerine de sonralarına da rahmet okunur. Ebu Hatim cerh ve tadilde şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasabına gelince onlar vahye ve tenzile şahit olanlar, tefsiri ve tevhili bilenlerdir. Onlar Allah azze ve celle'nin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabi ve yardımcı olmaları için dini ikame etmeleri ve hakkını ishar etmeleri için seçtiği kimselerdir. Onların ona sabi olmalarına razı olmuştur. Onlar bize rehber ve önder kılmıştır. Onlar ondan onun Allah azze ve celle'den tebliğ ettiklerini sünnet, şeriat, hüküm, teşvik, emir, yasak, sakındırma ve edeplendirme olarak bildiriklerini bellemişlerdir. Bunlar sağlam bir şekilde bellemişlerdir, dinde fakir olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek, kitabın tefsirini ve tevilini ondan müşahede etmek, ondan bellemek ve ondan istinbat etmek suretiyle Allah'ın emrini, nehini ve muradını bilmişlerdir. Evet, Allah Azze ve Celle onlara verdiği lütufla, yani kendilerini önder konumuna yerleştirmesiyle onlara şeref ve saygın kılmıştır. Şekki, yalanı, hatayı, şüpheyi ve kötülüğü onlardan nef etmiş, onları ümmetin adilleri olarak simlendirmiştir. O Azze Zikruhu muhkem kitabında işte böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahitler olasınız buyurmuştur. Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem Allah Azze Zikruhu'nun vasat kavni adil olarak tefsir etmiştir. Evet, onlar ümmetin adilleri, hidayetin imamları, dinin hüccetleri, kitap ve sünnetin taşıyıcılarıydılar. Allah Azze ve Celle onların yolundan gitmeye, onların menhecini takip etmeye, onlara uymaya teşvik etmiş, şöyle buyurmuştur. Kim de kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu tuttuğu yolda yalnız bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir varış yerdir orası. 322- Alimler aralarında hiçbir ihtilaf olmaksızın icma etmişlerdir ki, kıble ehlinden bir kimse günahından dolayı tekfir edilmez. Onu bir masiyet, bir günah sebebiyle İslam'dan çıkarmayız. İyi kimse için ümit besler, günahkar kimse için endişe ederiz. Bu konuda muhtezilenin söylediğini söylemeyiz. Zira onlar kim hayatında tek bir günah işlerse ya da hayatına bir taneyi haksız yere alırsa kafir olur derler. Bunu söyleyen kimse Allah Azze ve Celle büyük iftirada bulunmuştur. Onu onun kendisinin vasıf vasfı olarak bildirdiği refetten, rahmetten, affedicilikten, ihsandan, bağışlayıcılıktan ötebeler kabul etmekten beri kılmış olur. Yine o Ademin ve ondan sonraki nebilerin kafir olduklarını söylemiş olur. Zira Allah Azze ve Celle Adem Rabbine isyan etti ve azdı. Taha 121 buyurmuştur. O nebilerin alan salavat üzerlerine olsun. Günahlarını Kur'an'da birçok yerde zikretmiştir. Keza Yusuf'un kardeşleri de kardeşlerine zulmetmişler, babalarına kötü davranmışlar, Mevlalarına isyan etmişlerdi. Bütün bunlara rağmen onlar hayırlı ve iyi kimselerdir. Yine onlar cennet ehlindendirler. Burada tevhid ehli derken tevhid ve namaz ehli kastedilir. Namaz kılmayan kıble ehlinden değildir. Çünkü namazın terki küfürdür. İmam Ahmet, Müsedded bin Müserhed, Müserhed'e yazdığı sünnete dair mektubunda ee, şöyle diyor, melun tezliğe gelince İlim elinden gördüğümüz kimseler onların insanları günahlardan dolayı tekfir ettikleri üzerinde icma etmişlerdir. Onlardan durumu bu olan kimse Adem'in kafir olduğunu, Yusuf'un kardeşlerinin babalar Yakup'a yalan söyledikleri zaman kafir olduklarını söylemiş olur. Yine Mu'tezil'e icma etmiştir ki kim bir tane çalarsa kafir olur. Karısı kendisinden bayin talakla ayrılır. Önceden hac yapmışsa bir daha hac yapar. İşte bu görüşü dile getirenler kafirler, kafirdirler. Kendileriyle evlenilmez ve şahitlikleri kabul edilmez.'' Tabakatul Hanabil'e de nakledilir bu. Kerci Nukatul Kur'an'da şöyle demiştir. Kerci el Onun Yusuf'un kardeşlerinden haber vererek, hani onlar Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Halbuki biz kuvvetli bir topluluz. Babamız gerçekten açık bir yangı içindedir buyurması. Bunun yanında onların kardeşlerine kadretmeleri, onu atmaları, döndükleri zaman babalarına yalan söylemeleri gibi zikrettiklerimizin tamamı şurata, yani haricilere göre Günahların küfür olduğunu söylemeler ruhsunda birer reddiyedir. Çünkü nebi olduklarından dolayı onları tekfir edemezler. Halbuki onlar bu fiillerin hepsini yapmışlardır. Allah surenin sonunda onların pişmanlıklarından sonra babamız günahlarımız için mağfiret dile dediklerini bildirmiştir. Görüldüğü gibi onlar küfrümüz için dememişlerdir. Allah da babaları da onların sözlerini reddetmemiştir. İlim ehli Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin nebi mi yoksa salih kimseler mi oldukları ruhsunda ihlaf etmişlerdir. Taberi tefsirinde İbnü i Zeyd'den senediyle onların nebi olduklarını rivayet etmiştir. i̇bn Kesir ise bidaye ve nihayede ihtilafı söz konusu ettikten sonra onların nebi olmadıkları görüşünü tercih etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın diye buyurmuştur. Yine Allah seni affetsin onlara niye izin verdin buyurmuştur. İbnü i Teymiye Mecmul Fetva'da şöyle demiştir. Ne bilir? Allah'ın salatü onların üzerine olsun. Allah Subhanahu'dan bildirdikleri husularda ve onun mesajlarını tebliğ etme hususunda ümmetin icmasıyla masum, hatadan korunmuşlardır. Küçük günahlara gelince Şeyh Abdurrahman bin Hasan Et-Dürerü'rseniyye de şöyle demiştir. Tahkik ehlinin görüşü onlardan küçük günahların sadır olabileceği'dir. Fakat bunları yapmaya devam etmelerine izin verilmez. Yani günahta ısrar etmezler. Büyük günahlara gelince büyük günahlar onlardan sadır olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu ve kendisinden sabit olan her şey haktır. Nitekim allah Teala o hevasından konuşmaz buyurmuştur. Aynı şekilde onun takrirleri de haktır. 323. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabın arasında meydana gelen anlaşmazlıklar hakkında konuşmayız. Onlar onunla birlikte savaşlara katıldılar. İnsanları fazletle geride bıraktılar. Allah onları bağışladı. Sana da onlar için istifarda bulunmayı, onları severek kendisine yaklaşmanı emretti ve bunu nebisinin diliyle farz kıldı. O onlardan nelerin sadır olacağını ve onların aralarında savaşacaklarını biliyordu. Onlar diğer insanlardan ancak aralarına meydana gelen her anlaşmazlık hususunda hatanın ve kastın kendilerinden kaldırılmış ve bağışlanmış olması sebebiyle üstün kılmışlardır. Sıfın, Cemel, dar vakası ve aralarına meydana gelen diğer çekişmeler hakkında bir kitaba bakılmamalıdır. Yani bu konularda yazılmış kitaplara bakılmamalıdır. Sen de bu konularda herhangi bir şeyi ne kendin için ne de başkası için yazma. Herhangi bir şeyi birinden rivayet etme, başkasına okuma, rivayet edenden dinleme. Bu ümmetin büyük alimleri bu zikrettiklerimizden sakındırma olsun ittifak etmişlerdir.'' Hamad bin Zeyd, Yunus bin Ubeyd, Sufyan es-Sevrî, Sufyan bin Uyeyne, Abdullah bin İdris, Malik bin Enes, İbnü'l-Bizîr, i̇bnül Münkedir, İbnü'l-Mübarek, Şuayb bin Harb, Ebu İsak el-Fezarî, Yusuf bin Nesbat, Ahmet bin Âmrel, Bişîr bin Haris, Abdullah el Verak onlardandır. Bu zatların tamamının görüşü bunlardan, bunlara bakmaktan, bunlara kulak vermekten sakındırma olmuştur. Bunların peşine düşmekten ve bu ustadaki bilgileri bir araya getirmekle ilgilenmekten sakındırmışlardır. Avam bin Havşep şöyle demiştir: Bu ümmetin başından gördüklerimi gördüm de, onlar şöyle diyorlardı: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabının üzerinde kalplerinin birleştiği iyiliklerini anın, aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları anmayın. Sonra insanları onlara karşı kışkırtırsınız. Harbül Kirmani içerisinde eli sünnetten her belde de gördüğü kimselerin icmasını naklettiği akidesinde şöyle demiştir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabının tamamının iyiliklerini anmak, Kötülükleri ve aralarına meydana gelen anlaşmazlıklar hakkında konuşmamak da açık, beyin, sabit ve bilinen sünnetlendir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına ya da onlardan birine söverse, onlara taan ederse, kusurlarını meydana çıkarırsa, onlardan birini az veya çok ayıplarsa, az olsun çok olsun, onlardan birini kötülemeye kalkarsa o bir bidatçidir, rafizidir, habistir, mukaliftir. Allah onun ne farzını ne de nafilesini kabul etmesin. Bilakis onları yani ashabı sevmek sünnettir. Onlar için dua etmek ve onlara uymak Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Onların eserleriyle amel etmek fazilettir. Halal-es-sünnesinde Merruzi'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ahmed'i şöyle derken işte bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasabı hakkında şu değersiz hadisleri yazıyorlar ve senin ben hadisle uğraşan birinin bu hadisleri bilerek yazmasına karşı çıkmam dediğini aktarıyorlar dedim. Bunun üzerine öfkelendi, buna çok sert şekilde tepki gösterdi ve dedi ki bu yalandır, Allah muhafaza buyursun, buna karşı çıkmıyormuşum ha. Bunlar insanlardan bilinmeyen biri hakkında olsaydı bile şüphesiz karşı çıkardım. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı hakkında ise sonra ben bu hadisleri yazmadım dedi. Yine ben Ahmet bin Ambel'e bu değersiz hadisleri yazdığını ve bir araya getirdiğini bildiğim kişi terk edilir mi diye sordum. Evet dedi. Bu değersiz hadislerle uğraşan kimse taşlanmaya layıktır. Yine Hallal'ın Es-Sünnesinde Ahmet'in şöyle dediği rivadet edilmiştir. Hiç kimsenin içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının kötü anıldığı şu hadisleri yazmasını istemem. Bunlarda ne helal vardır ne haram vardır ne de sünnetler vardır. Hanbel onları yazayım mı diye sordu. İmam Ahmet dedi ki onlara bakma bile. Onlarda ilm adına ne var ki siz sünnetlerle, fıkıhla ve sefadesi olacak şeylerle ilgilenin. Burada hadis diye kastettiğim sahabelerin aralarında geçen olaylarla ilgili rivayetler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri değil. Onlardan bunu yapan kimsenin, yani e, sahabelerin birbiriyle savaşları, bundan ayrıntıları, bunları anlatan kimsenin yaptığının çirkinliği hususunda, bunlar rivayet eden ve bunlara kulak veren kimseyi inkar hususunda, lafızları farklı ama manalar bir olan birçok şey rivayet edilmiştir. Halal Sıfın ve Cemel'in zikri, bunlar da hazır bulunanlarla bulunmayanların zikri. İçerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kötü bir şekilde anılan hadisleri yazan kimseye ağır tehditler diye. Eşşer ya da Acuri, Resulullah'ın ashabı Allah'ınlara rahmet etsin. Aralarına meydana gelen anlaşmazlıklar hakkında konuşmamak gerektiğinin zikri babı diye başlıklar atmışlardır. Yine Berbehari Es-Sünnet'e. 324. Bundan sonra Ayşe bin Tebbekre Sıddık radiyallahu anh'ın sıddıka ve tertemiz olduğuna, Cibril Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den getirdiği, onun kitabında okunan kıyamet gününe kadar ümmetin göğüslerinde ve musaflarında sabit olan haber ile gökten aklandığına, yine onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklanmış, pak, hayırlı ve faziletli eşi olduğuna, onun cennette de zevcesi olacağına, dünyada da ahirette de müminlerin annesi olduğuna şehadet edilir. Kim bu hususta şüphe ederse, Buna karşı çıkarsa, bu usta duraksarsa, Allah'ın kitabını yalanlamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdikleri hususunda şüpheye düşmüş ve Allah'ın kitabının Allah'tan başkasının katından geldiğini iddia etmiş olur. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur, Allah aynısına dönmeyesiniz diye size öğüt veriyor. Eğer müminler iseniz. Nur 17. Kim bunu inkar ederse imandan ayrılmış olur. Hacı şeriyada sünnet ve itikat kitaplarında neden müminlerin diğer annelerinin değil de yalnız Ayşe radıyallahu anh'ın faziletlerinin zikredildiğini şu sözleriyle açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklardan bazı kimseler ona haset ettiler ve ona Allah Teala'nın onu kendisinden temize çıkardığı hakkında ayet indirdi ve ona yalanlarla iftira atanlar yalanladığı bir suçu iftira olarak attılar. Bunun üzerine Kerim Allah indirdiği Kur'an ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örttü, müminleri sevindirdi ve münafıkları üzdü. Bu yüzden alimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünyadaki hem de ahiretteki zevcesini radıyallahu faziletlerini zikretmeye ayrı bir önem vermişlerdir. Rivadeli'ne göre Ayşe radıyallahu anh'a bir adam senin annesi olmadığını söylüyor denildi. Bunun üzerine o doğru söylemiş ben müminlerin annesiyim, münafıkların annesi değilim diye cevap verdi. Onlardan sonra rafizler geldiler ve münafıkların sancağını devraldılar. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu haya açıktan hakaret ettiler. Ona en çirkin yakıştırmalarda bulundular. Seleflerinin söylemediğini söylediler. Allah onları kahretsin. Hişam bin Anmar şöyle demiştir. Malik bin Enesi, Ebu e ve Ömer'e söyene değnek vurulur. Ayşe'ye söyen öldürülür derken işte. Ona Ayşe'ye söyen niye öldürülüyor diye soruldu. Dedi ki, çünkü Allah Teala onun hakkında Allah... Eğer müminler iseniz aynısına dönmemeniz için size öğüt veriyor buyurmuştur. Malik şöyle devam etti. Şu halde ona iftira atan Kur'an'a muhalefet etmiş olur. Kur'an'a muhalefet eden de öldürülür. Bunu El-Muhalla sahibi İbn-i Azim isnadıyla rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Malik'in buradaki sözü doğrudur. Bu tam anlamıyla bir riddet ve onun suçsuzluğunu kati bir şekilde bildirme hususunda allah Teala'yı yalanlamaktır. i̇bn Teymiyye Teymiye Sarımül de şöyle demiştir. Bu kitapta Türkçe tercüme edildi Sarımın Mes'ul kitabı önemli bir kitap. Kadı Ebu Yala Ayşe radıyallanha'ya Allah'ın onu kendisinden akladığı şeyi iftira olarak atan kimse hiçbir ihtilaf söz konusu olmazsın kafir olur demiştir. Birçok kimse bu ustaki icmayı nakletmiş. imamlardan birçoğu büyük açık bir şekilde ifade etmiştir. İbn Kayyim Zaadül Me'ad'de şöyle demiştir. Ayşe radıyallanha insanlar arasında Allah Resulü'nün en sevdiğiydi. Onun susuzluğu gökten nazlı oldu. Ümmet ona iftira atanın küfrü görüş birliği etmiştir. O, onun eşleri arasında en fakir ve en alim olanıydı. Hatta ümmetin kadınlarının en fakiri ve en alimesiydi. Evet, bu bölüm devam edecek. Ashabım fazla etmiyor. Birkaç madde daha devam edecek müellif. Sonraki derste devam ederiz biz de inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke